Perpetuum Mobil Sürekli Devinim Anton Çeho Seslendiren Akın Altan Yeni düzenden önce göreve başlamış bulunan yaşlı sorgu yargıcı ile melankolik yaratılışlı Doktor Svititski birlikte bir otopsiye gidiyorlardı. İlerledikleri köy yolunda karanlıktan göz gözü görmüyor, arda arkası kesilmeyen bir yağmur yağıyordu. Sorgu yargıcı, ne pis hava diye homurdandı. İnsanlığı, uygarlığı bırakın bir yana, işe yarar bir iklimimiz bile yok. Bizimki ne de memleket demişler. Hem de Avrupaymışız. Gün dibi delinmiş sanki, durmak bilmiyor alçak. Böyle dedikten sonra arabayı süren Mişka'ya çıkıştı. Sen de çabuk süratları kör olası. Eğer dişlerini dökmemi istemiyorsan elini çabuk tut. Derin derin içini çekip ıslak kürküne sarılan doktor. Ne garip, Agey Aleksi hiç dedi. Benim havaya pek kaldırdığım yok. Ancak içimi ezen tuhaf bir önsezi var yüreğimde. Az sonra başıma bir felaket gelecekmiş gibi bir duygu içindeyim. Ne bileyim, ölüden mikrop kapabilirim. Sevdiğim bir yakınımı yitirebilirim. Siz de tıpkı kadınlar gibisiniz, azizim. Hiç olmazsa Mişka'dan utanın da onun yanında önsezilerden söz etmeyin. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan şu berbat yağmurdan daha kötü ne olabilir? ''Size bir şey söyleyeyim mi, Timofey Vasilyevic?'' ''Ben bu durumda daha fazla gidemeyeceğim. İsterseniz öldürün beni. Gidemem. Bir yer bulup konaklayayım. Buraya yakın oturan bir tanıdığınız var mı?'' ''İvan İvanoviç Yozhov'un evi var.'' dedi. Hemen ormanın arkasında, köprüyü geçince. ''Şu bizim General Yozhov mu?'' ''Sür oraya. Çoktandır görüşmedik şu günahkar ihtiyarla.'' Ormandan... Daha sonra köprüden geçtiler. Önce sola, sonra sağa saptılar. Sulh mahkemesi baş yargıcı Jojov'un çiftlik evinin geniş avlusuna girince, Grishvudkin arabadan atladığı, ışık görünen pencerelere bakarak, ''Moruk evde!'' dedi. ''Evde olması çok iyi. Karnımızı doyurur, bir şeyler içer, geceyi burada geçiririz. Mıymıntının tekidir ama konukseverliğine diyecek yoktur.'' Holde onları Jojov karşıladı. Muşmula gibi buruşuk suratı, sert kıllarla kaplı, ufak tefek bir ihtiyardı. ''Ooo, ne iyi de geldiniz, hoş geldiniz.'' dedi. ''Sopraya az önce oturmuştuk. Söğüş domuz yiyorduk.'' ''Otuz üç ve derhal. İçeride başka bir konuğum daha var. Savcı, beni almaya gelmiş. Yarın birlikte bir toplantıya katılacağız.'' ''Otuz üç ve derhal.'' ve Sivititski oturma odasına girdiler. Mezelerle, şaraplarla donatılmış, geniş bir masa duruyordu ortada. Masada ev sahibinin kızı Nadejda ile Savcı Tülpanski oturuyorlardı. Esmer genç kadın, kocası yakınlarda öldüğü için tepeden tırnağa karalar giymişti. Genç bir adam olan savcının yüzü mavi damar ağı ile kaplıydı. Uzun favorileri vardı. ''Gocol'' Masada oturanları parmağıyla göstererek, Tanışıyor musunuz? Bu bizim savcı," dedi. "Bu da kızım." Esmerdul gözlerini kısıp gülümseyerek yeni gelenlere elini uzattı. Yojov kadehine vodka doldurarak, "Baylar, hoş geldiniz," dedi. "Hadi davranın bakalım. Kadehimi onurunuza kaldırıyorum. 33 ve derhal." "Sağlığınıza." İçkilerini bir dikişte bitirdiler. Grishutkin Önce ağzına bir salatalık turşusu attı. Sonra sühüç domuza uzandı. Doktor, derin derin içini çekmekle yetindi. Tülpanski yanındaki bayandan izin isteyip bir pro yaktı. Bunu yaparken öyle gevrek gevrek sırıttı ki ağzında tas tamam yüz diş var sanırdınız. Jojo, e ee, baylar, tembellik etmeyin bakalım, dedi. Kadehler boş bırakılmaz. Yargıç Bey, ''Doktor, şimdi hekimlerin onuruna içelim. Severim hekimleri. Özellikle gençlerin hayranıyımdır. 33 ve derhal. Kim ne derse desin, gençler her zaman en önde gidecektir. Sağlığınıza.'' Savcı Tulpanski dışında herkes birbiriyle konuşmaya başladı. Savcı İsa suskun oturuyor, burnundan tütün dumanları püskürüyordu. Taburlarından kendini soylu takımından saydığı, doktorla sorgu yargıcını küçük gördüğü gözden kaçmıyordu. Yemek bitince Jojo, Grüşitkin ve Savcı praf oynamak için başka bir masaya geçtiler. Doktorla Nadejda Ivanovna ise piyanonun yanına çekilerek koyu bir sohbete daldılar. Güzel dul, ''Otopsiye mi gidiyorsunuz doktor?'' diye başladı. ''Ölü kesmek kolay iş değil. Yüzünüzü buruşturmadan...'' Gözünüzü kırpmadan neşteri elinize alıp cansız bir insanın bedenine saplamak çelik gibi irade ister. Biliyor musunuz, ben doktorlara büyük hayranlık duyarım. Bence onlar herkesten farklı, kutsal varlıklardır. E, doktor, neden böyle üzgün görünüyorsunuz? Nedense içimde garip bir önsezi var, dedi doktor. Beni ağırlığıyla ezen bir önsezi. Sevdiğim birini yitirecekmişim gibi bir duygu içindeyim. Evli misiniz doktor? Burada yakınlarınız var mı? Hiç kimsem yok. Yalnızım. Yakın bir tanıdığım bile var sayılmaz. Söyler misiniz hanımefendi? Önsezilere inanır mısınız? Ah, çok çok inanırım. Doktorla güzel bul önseziler üzerine konuşa dursunlar. Yojov ve Grushitkin arada bir oyunu bırakıp masaya içki almaya gidiyorlardı. Oyunda yenilen Yojov gece saat 2'ye doğru birden ertesi günkü toplantıyı anımsadı, alnına vurarak, ''Çocuklar, biz ne yaptık?'' dedi. ''Yarın sabah erkenden toplantıya katılacağız ama oturmuş iskambil oynuyoruz. Hadi hemen yataklara, 33 ve derhal! Nadia, sen de doğruca odana, marş marş!'' Duruşmanın bittiğini duyururum. Nadejda İvanovna doktorla vedalaşırken, ''Böyle bir gecede uyuyabilirsiniz, ne mutlu size.'' dedi. Yağmur pencere camını tıklatırken, bahçede zavallı çam ağaçları rüzgarda uğuldarken, benim gözüme uyku girmez. Şimdi gider, elime bir kitap alır, sonra can sıkıntısından patlarım. Öldürseler uyuyamam. Koridorda, kapının karşısına düşen pencerede kandilin ışığı gözüküyorsa, ''Bilin ki ben uyumuyorum. Sıkıntıdan kendi kendimi yiyorum.'' Doktorla sorgu yargıcı kendilerine ayrılan odada yere serilmiş, kuş tüyünden kocaman iki yatak buldular. Doktor soyunur soyunmaz kendini döşeye attı. Yorganı başına çekti. Sorgu yargıcı da soyunup yattı ama yatağında bir o yana bir bu yana döndü durdu. Sonra kalkıp odada dolaşmaya başladı. ''Şu güzel bayanı, genç dulu aklımdan çıkaramıyorum.'' dedi. Ah, o ne tatlı şey. Canımı istesin vereyim. O gözler, o omuzlar, eflatun çorapları içindeki düzgün bacaklar. Kadın değil, ateş parçası. Her yanından kadınlık fışkırıyor. Üstelik bu güzel kime kısmet olur acaba? Şu hukukçu bozuntusu savcıya mı? İngilizlere benzeyen sıska budalanın hakkı mı bu? Kim ne derse desin, hukukçuları çekemiyorum. Demir sen kadınla ön sezilerden söz ederken savcı kıskançlığından çaplıyordu. Nefis bir kadın doğrusu. Nefis. Doğa harikası. Doktor başını yorganın altından çıkardı. Evet, saygı duyulacak bir kadın. İnce ruhlu, duyarlı, çabuk etkilenen bir varlık. Şimdi biz seninle horul horul uyuyacağız. Oysa dost söyleşileriyle geçen bir akşamın etkisiyle gözünü kırpmadan yatacak. Ayrılmadan önce bana sabah dek sıkıntılar içinde kitap okuyarak vakit öldüreceğini söyledi. Zavallı. Şimdi kandili yanıyordur. Ne kandili? Koridorun ucundaki pencerede aydınlık varsa, bu uyumadığının belirtisiymiş. Öyle dedi. Bunu o mu söyledi? Sana mı? Evet, o söyledi. Pes doğrusu. Seni hiç anlamıyorum be kardeşim. Bunu sana söylediyse sen ölümlülerin en talihlisisin. Nedenle kıskanırsam kıskanayım, seni kutlamadan edemeyeceğim. Ayrıca beni en çok şu hukukçu bozuntusunun düşeceği durum mutlu ediyor. Böyle bir kadın savcıya kalıyorsa çilli kerataya boynuz taktıracağın için ne kadar sevinsem azdır. Hadi, çabuk giyin, marş marş, kadının odasına! Kafayı bulduğu zaman Gruşitkin herkesle ''Sen'' diye konuşmaya başlardı. Doktor Utangaç Otangaç. Siz ne diyorsunuz, Ay Alexeiç?" dedi. Tanrı biliyor ya, sizinki de Hadi fazla uzatma. Giyin de yürü. Hani bir şarkı vardır. Çarın uğruna can feda. Yaşam yolunda aşk için her günü bir çiçek gibi koparırız. Giyin canımın içi. Hadi Timoşa, doktor. Hadi senebe hayvan ''Bahışlayın, sizi anlamıyorum.'' ''Bunu da anlamayacak ne var? Konumuz astronomi değil ki. Giyin, kandilin yandığı odaya git. Hepsi bu kadar.'' ''Bir hanımefendiyle benim hakkımda böyle şeyler düşündüğün için çok şaşırıyorum.'' Gruşitkin içerleyerek ''Felsefeyi bırak.'' dedi. ''Daha ne duruyorsun? Senin yaptığına kalın kapalılık.'' derler. Doktoru kandırmak için uzun zaman dil döktü, kızdı, yalvardı... Hatta önünde diz çöktü. Sonunda kendini tutamayıp ağır bir küfür savurdu. Yere tükürerek gidip yatağına yattı. Ama çeyrek saat geçmeden yeniden uyandırdı doktoru sert bir sesle. ''Bana bakar mısınız?'' dedi. ''Kadının yanına gitmeyecek misiniz?'' Yo, niçin gidecekmişim? Siz de çok huzursuz bir insansınız Agey Alekse'yi Sizinle otopsiye gitmek başıma bela almak demekmiş. Öyleyse canım cehenneme. Oraya ben gideceğim. Ben bir savcı bozuntusundan ya da karı kılıklı bir doktordan aşağı bir insan değilim. Karar verdim. Gideceğim. Ardından çabucak giyinip kapıya yöneldi. Doktor, önce davranışının anlamını soran gözlerle sorgu yargıcına baktı, sonra yerinden fırladı. Onun önünü keserek, ''Sanırım şaka yapıyorsunuz.'' dedi. ''Seninle tartışacak vaktim yok. Bırak da geçeyim.'' ''Hayır, bırakmam Agey Alekseyiç. Yatağınıza yatın. Sarhoşsunuz siz.'' ''Ey hekimler tanrıçası, şuna bakın. Hangi akla bırakmazmışsın beni?'' ''Soylu bir kadını korumak durumunda kalan bir insanın hakkıyla.'' ''Agey Alekseyiç, aklınızı başınıza toplayın. Nasıl bir işe kalkıştığınızı biliyor musunuz?'' ''Yaşlı birisiniz siz. Altmışınızı devirdiniz. Bunu unutmayın.'' Gruşitkin birden gücendi. Benim yaşlandığımı söyleyen halt etmiş. Agey Aleksey iç. İçkiyi fazla kaçırdığınız belli. Duygularınız depreşti. Bir hayvan değil, insan olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Hayvan içgüdüsüne boyun eğebilir ama siz doğanın övüp yarattığı bir varlık, bir insansınız. Sana son kez söylüyorum. Bırakacak mısın beni hergele? Sanki karşısında arkadaşı değil de bir arabacı vardı. Ama aynı anda çığlığından kendisi de korkarak kapıdan uzaklaştı, pencerenin yanına gitti. Sarhoş olmasına karşın yüksek çıkan keskin sesiyle evdekileri uyandırmış olmaktan dolayı büyük bir utanç duyduğu anlaşılıyordu. Kısa bir suskunluktan sonra doktor ona yaklaştı, elini omzuna koydu. Doktorun gözleri yaşlıydı. Yanakları cayır cayır yanıyordu. Titreyen bir sesle, ''Agey Alekse hiç.'' dedi. Söylediğiniz ağır sözlerden, tüm terbiye kurallarını unutarak bana hergele diye bağırmanızdan ötürü sizinle aynı çatı altında kalamayacağım. Kabul etmelisiniz, beni çok aşağıladınız. Diyelim ki suçluyum ama suçum altı üstü nedir? Hiç yoktan iffetli, soylu bir kadına karşı böyle kötü niyetler beslediniz. Bağışlayın ama artık daha fazla arkadaş kalamayız. Memnun oldum. Böyle arkadaşlık benden uzak dursun. Sizinle daha fazla birlikte kalamayacağıma göre hemen gidiyorum. Umarım bir daha karşılaşmayız. Peki neyle gideceksiniz? Arabam var ya. Ama o zaman ben nasıl gideceğim? Bu ne biçim Demek sonuna dek alçaklık etmek niyetindesiniz. Madem buraya sizin arabanızla geldik, gene sizin arabanızla gideceğiz. İsterseniz sizi evinize bırakabilirim. Ama hemen şimdi. Ben derhal yola çıkıyorum. Öyle kızgınım ki, burada bir dakika bile kalamam. Bundan sonra Gruşitkin'le, Sivititski'yi sessizce avluya çıktılar. Mişka'yı uyandırdılar. Arabaya binerek yola koyuldular. Yolda sorgu yargıcı kendi kendine, ''Budala, namuslu insanlara nasıl davranacağını bilmiyorsan evinde otur. Kadınların bulunduğu yerlere adımını atma.'' diye söylenip duruyordu. Bu sözlerle kendine mi, yoksa doktora mı çıkışıyordu, orası pek belli değildi. Araba ailesiyle birlikte oturduğu evin önünde durunca aşağıya atladı. Kapıdan içeri girerken homurdandı. ''Senin gibi bir arkadaşım yok artık.'' Aradan üç gün geçmişti. Viziteleri bitirdikten sonra odasında kanepeye uzanan doktor, yapacak başka işi olmadığı için eline aldığı ''Hekimler Takvimi'' albümünde, Petersburg ve Moskovalı doktorların adlarını okuyor, bu adların arasında hangisinin en ahenkli, en güzel olduğunu bulmaya çalışıyordu. O sırada gökyüzünün maviliklerinde süzülen bir toygar kuşunun dinginliği, şiirselliği vardı yüreğinde. Bunun da nedeni, bir gece önce düşünde yangın görmesiydi. Yangın, mutluluk anlamına gelirdi. Böyle oyalanıp dururken ansızın evin önünde duran bir kızağın, hava karlıydı, Gıcırtısını duydu. Ardından sorgu yargıcı Gruşitkin eşikte gözüktü. Hiç beklemediği bir konuktu bu. Doktor yattığı yerden doğruldu. Korku dolu, utangaç gözlerle gelene baktı. Gruşitkin gözlerini önüne indirerek öksürdü. Ağır ağır kanepeye yaklaştı. ''Sizden özür dilemeye geldim, Timofey Vasilyevich'' dedi alçak sesle. ''Size karşı biraz kaba davrandım. Hatta sanırım...'' Boşa gitmeyecek sözler söyledim. Benim o zamanki heyecanlı durumumu anlayacağınızı umarım. O namussuzun evinde içtiğimiz Rom'un etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Beni bağışlayın. Doktor arkadaşına yaklaştı. Gözleri yaşararak uzatılan eli sıktı. Aman, rica ederim. Maria, çay koy. Hayır, çay istemez. Vakit yok. Mümkünse çay yerine kıvas getirsin. Kıvasımızı içer, otopsiye gideriz. Ne? Hangi otopsi? Hani şu başçavuş var ya, seninle gidiyorduk da, yarı yolda dönmüştük. Ruşitkin'le Svititski kıvaslarını içtiler, otopsiye gitmek üzere yola koyuldular. Yolda sorgu yargıcı, ''Size karşı mahcubum.'' dedi. ''O zaman kendimde değildim.'' Yine de, biliyor musunuz, şu savcı keratasına boynuz taktırmamanız gücüme gidiyor. Alimonova kasabasından geçerlerken, meyhanenin önünde General Yojobun kızağını gördüler. Gruşitkin, Jojov burada, dedi. Atlardan tanıdım. Hadi gidip onunla bir iki laf edelim. Birer soda içer, hem de meyhaneci kadını görürüz. Çok ünlüdür. Ben karı diye ona derim. Of! Nefis parçadır doğrusu. Yolcular kızaktan inip meyhaneye daldılar. İçeride Jojov'la savcı Tülpanski oturmuş, çilek şurubu içiyorlardı. Jojov, Gruşitkin'le doktoru görünce şaşırdı. ''Nereye böyle? Burada ne işiniz var? Gene şu otopsiye gidiyoruz ama varamıyoruz bir türlü. Büyülü bir çemberin içinde kısılıp kaldık sanki. İçinden çıkamıyoruz. Sizin yolculuk ne tarafa bakalım?'' Biz de toplantıya gidiyoruz. Sizin böyle sık sık toplantılarınız mı oluyor? Üç gün önce katılmıştınız ya. Ne gezer? Savcının dişleri ağrıyordu. Ben de o gün kendimi iyi hissetmedim. E, söyleyin bakalım, ne içeceksiniz? Şuraya geçip oturun. Otuz üç ve derhal. Vodka mı içeceksiniz, bira mı? Buraya bakın, tezgahtar bayan. ''Bize vodka ve bira.'' ''Ah azizim ne tezgahtar, ne tezgahtar.'' Sorgu yargıcının kadınla ilgili düşüncesi de aynıydı. ''Evet, meyhanecimize diyecek yok. Ne karı ya, bir içim su.'' İki saat sonra doktorun arabasının sürücüsü Mişka meyhaneden çıktı. Generalin arabacasına atları koşumdan çözüp ahıra çekmesini söyledi. Elini umutsuzca sallayarak Beyefendi söyledi, kağıt oynamaya oturuyorlarmış dedi. Yarına kadar buradan ayrılamayacağız demektir. Hah! İşte emniyet amiri de geliyor. Bu duruma göre yarında öbür günde buradayız. Emniyet amirinin kıza meyhanenin önüne yanaştı. Emniyet amiri Yocav'un atlarını tanıyınca sevinçle gülümsedi, hızla merdivenden yukarı koştu. Son.